Alex'i fok, çok zeki bir çocuktur. Okulda matematik harici tüm dersleri pek iyidir. Bir gün okul servisini beklerken yerde etrafında rakamların yazılı olduğu bir kalem bulur. Ve kalemi görmesiyle beraber işittiği ayak sesleriyle beraber tedirgin olan Alex hızlıca okul servisine binerek oradan ayrılır. Kalemi ilk olarak en yakın arkadaşı olan Sam'e gösterir. Sam, Alex'e kalemlerini takas etmeyi teklif etse de Alex, Samir reddedip ona her pazartesi günü olan matematik sınavına yeni kalemiyle gireceğini söyler. Ve vakit gelip sınava girdiğinde ise Alex şok olur. Çünkü kalem kendiliğinden Alex'in elini harekete geçirerek tüm problemleri çözmeye başlar. Alex bu şaşkınlığını ve büyülü kalemini hemen Sam anlatıp kanıtlarını da sunmuştur. İkisi aralarında konuşurken kulak misafiri olan Nesa'da bu büyük sırrı öğrenir ve bir üçlü grup oluşturmaya karar verirler. Öğle teneffüslerinde buluşup kütüphanede dünyanın en zor matematik sorularını çözmeye başlarlar. Bir gün Alex gerçeğin farkına varır ve arkadaşlarının eğlencesi yüzünden kaleminin boyutunun gittikçe küçüldüğünü fark eder. Alex'in o kaleme ihtiyacı vardı ve arkadaşlarına da bu konuyu anlatmak ister lakin bir anda ağzından doğrular yerine kalemi kaybettiği yalanı çıkınca, Alex'in içi suçluluk duygusuyla dolsa da, da yalanını devam ettirdi. Bir zaman sonra okul dolabının gizli bölmesine baktığında ise kalem gerçekten kaybolmuştu ve Alex hayretler içinde kalmıştı. Eve gittiğinde her zaman kafasını dağıtmak için yaptığı şeyi yaparak kitap okumaya yeltenmişti ama kütüphanesinde daha önce hiç görmediği ve yazarı belli olmayan bir kitapla karşılaşır. Kitabın adı Kraliçeyi Kurtarmaktır. Ve Alex kitabı alıp okumaya başladığında gerçekten ilgisini çekmiştir. Kraliçeyi Kurtarmak kitabında İdilya Krallığı'nın iyi kalpli kraliçesi olan Cayden'den bahseder. Zümrüt gözleriyle merhametini yansıtan kraliçe o kadar yüce gönüllüymüş ki ülkeyi başarı ve dürüstlüğüyle neredeyse yeniden inşa etmiştir. Öyle ki yılın belirli zamanlarında bir parti düzenler ve rakip olan diğer ülkelerin krallarını davet edermiş. O düşman olan krallar öyle bir samimiyet ve dürüstlük karşısında hiç savaş açmayı bile akıllarından geçirmezmişler. Öyle ki aralarından Lugubria Krallığı'nın kralı olan Reker haricinde, Reker balonun ortasında kraliçe Caden'e evlenme teklifi etmiştir. Ama kraliçe Cayden nazik bir dille kendisini tanımadığından dolayı ilk olarak sadece arkadaş olabileceklerini belirtmiştir. Kibir ve öfkenden gözü dönen Reker kendi sarayına dönerek Caden'i elde etme planları kurmaya başlamıştır. Ve bir sabah saray görevleri kraliçenin odasına girip baktıklarında, kraliçeden yerler esmekteydi. Reker, Jayden'i kaçırmıştı ve onu zindanların en derinine hapis etmiştir. Zindanın içinde iki kapı vardır. Birinden geçerse Reker ile evlenmek zorundadır. Diğerinden geçer ise korkutucu canavarların olduğu mahzen kapılarından bilmeceleri bulup çıkışa ulaşmasını sağlayacaktır. Kraliçe Jayden tabi ki kendisini çıkışa ulaştıracak kapıdan geçmeyi seçmiştir. Ve işte burada da hikaye Alex sayesinde devam etmeye başlayacaktır. Sorulan bilmecelerin hepsi matematikle ilgilidir. Ve ne yazık ki Alexo sihirli kalemi kaybetmiştir. Kendi kendine birkaç bilemece çözse de arkadaşlarının yardımına ihtiyacı olduğunu düşünür ve kitabı bilmeceleriyle beraber bu nesa anlatır. Sam ile araları bozuktu çünkü. Vanessa ile birlikte bilmeceleri her gün kendi evinde buluşup çözmeye başlamıştırlar ve bir süre sonra Samede ihtiyaç duyduklarını ve onu özlediklerini anlarlar. Bir yandan da pazartesi günleri devam eden matematik sınavları Alex'in gözünü korkutsa da kendi kendine iyi durumuna gelmiştir. Sam de ekibe dahil olduklarında çözmeleri gereken 400 tane bilmecileri çoktan yaralamışlardı bile. Lakin başka bir pazartesi sınavında Alex'in karşılaştığı soru onu çok şaşırtmıştır. Çünkü soru Cayden ile ilgiliydi ve bilmecelerinin çözülüp mahzenlerden çıkmasının belirli bir süresi olduğunu hesaplamakla alakalıydı ve Alex'in hesaplarına göre 4 haftaları kalmıştı. Monoculus adlı gizli dostları sayesinde öğrenmişti bunları. Monoculus, ilk bilmecesindeki tek gözlü yaratıktı ve görünüşe bakılırsa Alex'lerin tarafındaydı. Yaz tatili gelip çatmıştı. Sorularda çözülmüştü ve Kraliçe Cayden kurtarılmıştı. Ama hala büyük bir sorun vardı. Kraliçe Cayden mahzenlerin sonuna ulaşmıştı ama son kapıda ne bekçi vardı ne de bilmece. İşte bundan sonra asıl macera başlıyordu. Alex, Sam ve B'nesa Bakon'da kampına gitmişlerdi hep beraber. Ve asıl bulmacaları yeni yeni çözmeye başlıyorlardı. Tabi ilk bilmecenin bekçisi olan Monoculus'un yardımıyla beraber ve bilmeceleri bilip Kraliçe Cayden'i kurtarmışlardı. Ama bu sefer de Kraliçe'nin kendi ülkesine dönmeyip kayıplara karışması ve bunun yanı sıra Reker'in Alex ve arkadaşlarına görünüp onları tehdit etmesiyle işler çığırından çıkmaya başlamıştır. Yeni bulmacaların peşi sıra Reker'i sonsuza kadar hapsedebileceklerini öğrenen küçük dostlarımız arayışa düşmeye başlamıştırlar. Ve ellerine geçen 16.709 rakamıyla eş değer bir anlam taşıyan kelime bulup sihirli sözcükleri söyleyerek Reker'i hapsetmek zorundadırlar. Peki ya bu sihirli sözcük ne? Merakımın bir an eksik olmadan okuduğum bir kitaptı. Alex'in heyecanlarını hissedebilmiştim ve Vladimir Tumanov'un oğluna matematiği sevdirmek amaçlı yazdırdığı Kraliçe'yi kurtarmak kitabı kesinlikle işe yarar bir çözümdü. Adeta kitaptaki bilmeceleri çözerken Alex ve arkadaşlarıyla yarışıyordum. Bu kitabı okuduktan sonra matematiği ben sevmiyorum diyen insan olmayacağını düşünüyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın.